Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve Selam. Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, hicret başlıyordu. Peygamber Efendimiz hicretin nereye olacağını beyan ediyordu. Müminlerde bir heyecan vardı. Değerlere adına kendi kentlerini geride bırakıyorlardı. Yol Medine'ye idi. İleride Peygamber kent olacak Medine'ye. Hazreti Ömer Efendimiz, Ayyaş İbni Ebu Rabia ve Hişam İbni Vail Esselami ile sözleşiyorlardı. Şerif Vadisi'nin tenadip mevkinde buluşmaya söz veriyorlardı. Sabahın alacak karanlığında buluşacaklardı. Gelmeyen olursa onun yakalandığı anlamına gelirdi. Buluşma vakti gelmişti. Ayyaş oradaydı. Ömer Efendimiz belli bir süre sonra çıkagelmişti. Ama Hişam yoktu. Belli ki yakalanmıştı. Hapsedilmişti Yolcu yolunda olmalıydı İki yolcu Medine yollarındaydı Kubeye gelmişlerdi Amr bin Af oğullarının evine misafir olmuşlardı Sonra Medine'ye geçmişlerdi Artık bundan böyle yurtları Medine'ydi Kısa bir süre geçmişti ki Ebu Cehir ile Haris İbni Hişam Medine'ye geldiler Ayyaş'ı götürmek için gelmişlerdi Ayyaş onların amcaoğulları oluyordu Ebu Cehil Ayyaş'a Annen seni görmeden Kesinlikle saçın atarak dokundurmayacak Ve seni görmeden Güneşten gölgeye geçmeyecek diye Yemin etti dediğini söylüyordu Hazreti Ömer Efendimiz Bunun bir tuzak olduğunu hemen anlamıştı Ayyaş'ın Annesine düşkünlüğünü biliyordu Hazreti Ömer Efendimiz Bunun bir hile Bir tuzak olduğunu hemen anlıyordu Ayyaş'ın da annesine düşkünlüğünü Çok iyi biliyordu Ebu Cehil de Ayyaş'ı ta oradan vuruyordu. Ömer Efendimiz, Ey Ayyaş, Allah'a yemin olsun ki, kavmin dininde fitne çıkarmak için seni istiyorlar. Onlardan sakın. Vallahi bir böcek annene eziyet verirse, saçını tarayacak ve eğer Mekke'nin sıcağı şiddetlenirse, gölgeye mutlaka girecektir diyordu. Ayyaş ise, Annemin yeminini yerine getireceğim. Ayrıca orada, Malım var onu alacağım diyordu Hazreti Ömer efendimiz Vallahi benim Kureşlerden malı en çok olan biri Olduğumu biliyorsun Malımın yarısı senin olsun Yeter ki onlarla beraber gitme diyordu Ama ay yaş gitmeye Kararlıydı Ömer efendimiz O halde benim devemi al Onun binişi kolay Ve çok süratlidir Yolda giderken kavminden Bir şüphe duyarsan bu deveyle Onlardan kurtulursun ''Ama asla deveden inmeyesin.'' diyordu. Ayyaş, amcaoğullarıyla Mekke yoluna düşüyorlardı. Bir hayli yol aldıktan sonra Ebu Cehil Ayyaş'a, ''Ey kardeşim, vallahi benim devem yavaşlayıp huysuzlaştı. Beni devenin arkasına bindirmeyecek misin?'' dedi. Ayyaş, ''Evet.'' dedi. Her ikisi de develerini çöktürdüler, yere indiklerinde her ikisi de Ayyaş'ın üzerine çullandılar.'' Sonra elini kolunu bağladılar. Böylece Mekke'ye getirdiler. Müşriklerin ağır baskılar nedeniyle Ayyaş İslam'dan soğuyor, tekrar şirk dinine dönüyordu. Müminler de şöyle diyordu, artık Allah-u Teala bu gibi insanların tövbelerini kabul etmez. Onlar büyük bir fitnenin içine düştüler, küfre düştüler şeklinde yaklaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu. Zümer suresinin 53. ve 54. ve de 55. ayetleri nazil oluyordu. Ayetler de ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allahu Teala bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez Farkında olmadan Azap size ansızın gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin En güzeline uyun ki Kişi Allah'ın yanında işlediği hususlardan dolayı Vay halime Gerçekten ben Alay edenlerdenim demesin buyruluyor. Hazreti Ömer Efendimiz Hişama bir mektup gönderiyordu Mektubuna bu ayetleri de yazıyordu Böylece yanlışından dönmesini Allah'ın bütün günahlarını affedeceğini bilsin bilsin de Medine'ye bir yol bulup gelsin istiyordu aynı şekilde Ömer Efendimiz Ayyaşa'da mektup gönderiyor ve mektubunda bu ayetlere yer veriyordu Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edip yerleştikten sonra Mekke'de hapislerde kalan müminler için dua ediyor ve onları kurtarmanın yollarını arıyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazlarında kunut okuyorlardı. Mekke'de olan bütün zayıf müminlere dua ediyorlardı. Bazılarının isimlerini zikrederek dua ediyorlardı. Allah'ım Ayyaş İbni Ebi Rabiyayı kurtar. Allah'ım Seleme İbni Hişam'ı kurtar. Allah'ım Velid İbni Velid'i kurtar. Allah'ım müminlerden mustazaf olanları kurtar diye dualar, dualar ediyordu. Peygamber Efendimiz Ayş ve Seleme'yi kurtarmak için bir mümini görevlendiriyordu. Mekke'ye gidecek ve onların kaçabilmelerine imkan sağlayacaktı. Görevlendirilen mümin Mekke'ye geliyor, Ayş ve Ebu Seleme'nin mahpus tutulduğu evi öğreniyordu. Geceleyin bir yolunu buluyor ve onların kaçmalarını temin ediyordu. Artık onlar da Medine'deydi. Medine insanlık tarihinin gündemine oturuyordu. Medine'de insanlık insanlığın zirvesini yaşıyordu. Medine'li müminler kardeşlerine, Mekke'den gelen kardeşlerine kalplerini sonuna kadar açıyorlardı. Evlerini açıyorlardı, bütün imkanlarını açıyorlardı. Gelen kardeşlerini bağırlarına basıyorlardı. Hemen paylaşıyorlardı, sahipleniyorlardı Esad bin Zürare, Hazreti Hamza Efendimizle evini şereflendiriyordu. Hubeyb bin İsaf'ın evine Talha bin Ubeydullah, onun annesi ve Sühey bin Sinan misafir oluyordu. Abdullah bin Seleme'nin evine Ubeyde bin Haris, onun annesi Süheyle, Mistah bin Usese, Tufail bin Haris, Tufail bin Umeyr misafir oluyordu. Münzir bin Muhabedipni bin Ukba'nın evine Zübeyr bin Avvam eşi Esma bin Tebubekir, Ebu Sebre bin Ebu Ruhum ve onun eşi Ümmü Gülsüm bin Sehil misafir oluyordu. Eüs bin Savit ibni Münzir'in evine Hazreti Osman bin Affan ve hanımı Peygamber Efendimizin kızı Rukiye misafir oluyorlardı. Hazreti Saad bin Muaz ibni Nuaym'in evine Musab bin Umeyr ve hanımı Hamne bin Cahş misafir oluyordu. Mekke'den gelen güzellerin İsmi muhacirlerdi, Medine'li müminlerin ismi ise Ensar'dı. Hicret edenler ve hicret edenlere yardım edenlerdi. Muhacirler fakir insanlar değildi ama malları Mekke'de kalıyordu. Getirme imkanları yoktu, haliyle bir imkansızlık içindeydiler. Ensar ise onların çevresinde pervan oluyordu. Bir yabancılık çektirmeme duyarlılığıyla hareket ediyorlardı. Aşır suresinin 89. ayetinde daha önce Medine'ye yurt edinmiş ve gönüllerine iman yerleştirilmiş olan kimseler kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir buyuruluyor. Medine'de bir toplum inşa oluyordu. Peygamber Efendimiz Medine'ye lider insan olarak, imam olarak Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim'i gönderiyordu. Salim daha dün köleydi, azat edilmişti. Daha sonra İslam'la şerefleniyordu. Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle donanıyor, kuşanıyordu. Ezberinde en çok Kur'an-ı Kerim olanlardandı. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam öncü arkadaşlarına, evs ve hazretin öncülerine ve Medine'deki diğer müminlere Hazreti Salimi imam olarak tayin ediyordu. İmamet makamında kölelikten gelme bir insan vardı. İslam değer yargılarını bir bir değiştiriyordu. Cahil eden kaynaklı insanların kendi kendine oluşturdukları değerler bir bir sarsılıyor, savruluyor temelsiz oluş ortaya çıkıyordu. Onların yerine İslami değerler hayata yön veriyordu. İnsanın ve insanların değeri, Allah'a ilişkin nedenli bilinç üzere olunduğuyla ilgiliydi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın indindeki yerinizi öğrenmek ister misiniz diye, şerefli arkadaşlarına hitap ediyordu. Onlar, en büyük kaygımız budur ey Allah'ın peygamberi. Acaba Rabbimizin indinde, bir değerimiz var mı? Peygamber Efendimiz Allah'ın indindeki değeriniz Hayatınızda Allah'ın hükümlerine Ne kadar yer veriyorsanız Allah'ın indinde değeriniz o kadardır Buyuruyorlardı Medine şekilleniyordu Müminler kendi tabii akışını Gerçekleştiriyorlardı Kendi değerlerine göre bir toplum Oluşuyordu İslam'ı öğrenmenin önünde bir engel yoktu Aksine İslam'ı öğrenmenin Kurumları oluşuyordu Sosyal hayatı inanç değerlerine göre yaşıyorlardı. İnandıkları gibi yaşıyorlardı. İbadet hayatında mescitler, camiler doğal olarak teşekkül ediyordu. Mescitler mümin toplumun kalbi gibiydi. Onları beş vakitte bağrına çekerdi. Sonra hayatın ortasına atardı. Sanki kalbin açılış, kapanışı gibiydi. Belli bir süre sonra Medine'nin bağrında İslam'ın ilim yuvalarını yetişen bilginler, Dünyanın dört bir yanına yürüyeceklerdi Allah'ın dini İslam'ı anlatmak için Diyar diyar dolaşacaklardı Bu yanıyla Medine insanlığın şehri olacaktı Medine kıvamını bulurken Mekke'nin evlerinde hüzün vardı Boşalan evler vardı Terk edilmiş haneler vardı Bir gün Utbe bin Rabia Abbas ve Ebu Cehil Mekke'nin sokaklarında yürüyorlardı Evler görüyorlardı terk edilmişti Rüzgar kapılarını çarpıyordu Kapılardan pencerelerden sanki ıslık sesleri geliyordu İnsanın gönlüne acı veren bir manzaraydı Utbe bin Rabia her evin selameti ne güne dek Bir gün içinde yerler esecek diyordu Sonra Efendimizin amcası Abbas Yeri yurdu olanlar ne hale düştü diyordu Bunun üzerine Ebu Cehil Bu senin yeğenin işi Düzenimizi bozdu toplumumuzu dağıttı Aramızı açtı diyordu Zalimlerin bir mantığı vardı. Daima kendi yaptıklarının doğru olduğuna inanırlardı. Suçlular karşı taraftadır, karşı taraftır. Kendilerine hak olarak gördüklerini diğerlerine görmezlerdi. Toplum mühendisliği yaparlardı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.